Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Bir zaman gelecek ki, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar. Arzu onları oyalasın. İleride bileceklerdir. Biz hiçbir memleketi Allah katında bilinen bir zaman olmaksızın helak etmedik. Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen Muhammed! Sen mutlaka bir mecnunsun. Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen... Bize melekleri getirmeliydin. Biz o melekleri ancak hakla indiririz. Ve indirildikleri vakitte onlara, kafirlere hiç mühlet verilmez. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Andolsun senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar. Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız. Kur'an'a iman etmezler. Halbuki öncekilerin sünneti inanmadıkları için başlarına gelenler gelip geçmiştir. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar ''Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır.'' derler. ''Andolsun biz, gökte bir takım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik. Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.'' Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz onu ancak ihtiyaca göre belli ölçülerde veririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz ve hepsinin varisleri de biziz. Andolsun ki biz İçinizden İslam'da öne geçmek isteyenleri de biliriz. Geri kalmak isteyenleri de biliriz. Şüphesiz Rabbin odur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir. Andolsun ki, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık. Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla. Ben kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım. Ben onun yaratılışını tamamladığım, ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti. Allah buyurdu ki ey iblis ne oluyor sana da secde edenlerle beraber olmuyorsun. İblis şöyle dedi. Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse oradan çık, sen artık kovulmuş birisin. Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir. İblis, Rabbim, öyleyse insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne, kıyamete kadar bana mühlet ver dedi. Allah buyurdu ki, sen mühlet verilenlerdensin. Allah katında bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi, Rabbim beni saptırdığın için mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnadır. Allah şöyle buyurdu: İşte bana ulaşan dost doğru yol budur. Sana uyan azgınlardan başka kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur. Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların her biri için birer grup ayrılmıştır. Allah'tan korkanlar. Elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar. Onlara selametle güven içinde oraya girin denir. Biz o cennetliklerin kalplerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar. Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir. Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet edeceğim. Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azaptır. Hem o kullara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani melekler İbrahim'in yanına girdikleri zaman selam demişler, İbrahim de onlara biz sizden korkuyoruz demişti. Melekler korkma, gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim dedi ki, Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz? Neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz? Melekler, seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki, Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Ey elçiler! Başka ne işiniz var dedi? Melekler şöyle dediler. Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik. Ancak Lut ailesi müstesnadır. Biz onların hepsini muhakkak kurtaracağız. Yalnız Lut'un karısı müstesna. Çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik. Melek olan elçiler, Lüt kavmine gelince Lüt dedi ki, doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz. Elçiler dediler ki, bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik, sana gerçeği getirdik, biz elbette doğru söylüyoruz. Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Biz Lut'a şu kesin emri vahyettik. Bu kafirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır. Şehir halkı insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, Onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler. Lut kavmine şöyle dedi. Bunlar benim misafirlerimdir. Beni rüsva etmeyin. Allah'tan korkun. Beni mahcup etmeyin. Lut kavmi şöyle dedi. Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik? Lut şöyle dedi. İşte kızlarım. Düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenin. Resulüm ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı. Biz onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Gerçekten bunda düşünen, keskin anlayışlı olanlar için ibretler vardır. Hem o Lut kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır. Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi. Biz Eyke halkından da intikam aldık. İkisi de Eyke ve Medyen, açık bir yol üzerindedir. Şüphesiz ki Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlar yüz çeviriyorlardı. Onlar dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı. Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık. Ve elbette ki kıyamet kopacaktır. Ey Peygamber! Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti, Fatiha'yı ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın o kafirlerden bir takımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye mal ve servete heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme, müminlere merhamet kanatlarını indir. De ki şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. İnanmazsanız başınıza, tıpkı o taksimcilere, Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz azap gibi bir azap inecektir. Onlar, Kur'an'ın bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler. Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz. Şimdi sen, emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki, alay edenlere karşı, biz sana yeteriz. Onlar Allah'la birlikte başkasını ilah edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir. Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor. O halde, Rabbini hamd ile tesbih et. Ve, ve, secde edenlerden ol ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın emri geldi. Sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir. Kendi emrinden ruh vahiy ile Melekleri kullarından dilediği peygamberlere indirip şu gerçeği insanlara bildirin. Buyuruyor. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak benden korkun. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O kafirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir. O. İnsanı bir meniden, spermadan yarattı. Bir de bakarsın ki o, Rabbine karşı apaçık bir düşmandır. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz. O hayvanları akşam vakti getirirken, ve sabahleyin salarken onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Bu hayvanlar ancak güçlükle varabileceğiniz bir memlekete yüklerinizi taşır. Rabbiniz şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Hem kendilerine binesiniz hem de zinet olsun diye atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek su O'ndandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de O ile yetişir. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize o verdi. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.'' Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır. Yine denizden taze et balık yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye denizi emrinize veren Allah'tır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır. Allah yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı. Daha birçok alametler yarattı. İnsanlar geceleyinde... Allah'ın yarattığı yıldızlarla yönlerini bulurlar. Hiç yaratan Allah, yaratmayan putlar gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Kafirlerin Allah'tan başka yalvardıkları putlarsa hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. O putlar hep ölüdürler, diri değildirler ve insanların öldükten sonra ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız bir tek ilahtır. Bununla beraber ahirete inanmayanların kalpleri inkarcı, Kendileri de böbürlenen kimselerdir. Şüphesiz ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu Allah kendilerini büyük görüp hakkı kabul etmeyenleri sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin efsanelerini dediler. Bunu söylemelerinin sebebi şu, kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür. Onlardan öncekiler de tuzak kurdular, fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı çatı tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara fark edemedikleri bir yönden geldi. Sonra kıyamet günü Allah, o kafirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki, hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kafirleredir diyeceklerdir. O kafirler kendilerine zulmetmiş kimseler olarak meleklerin canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar. Biz bir kötülükten dolayı yapmıyorduk. Onlara hayır Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir. O halde İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin denir. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Kötülüklerden sakınanlara, Rabbiniz ne indirdi denilince hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel amelişleyenlere işleyenlere güzel bir mükafat var. Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. O girecekleri yer adin cennetleridir ki altından ırmaklar akar. Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat halde alırlar. Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennete derler. Ancak kendilerine ruhlarını alacak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin kıyametin gelip çatmasını bekliyorlar. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar... Kendilerine zulmetmişlerdi. Bunun için sonunda yaptıklarının cezası başlarına felaket oldu. Ve alay edip durdukları o azap kendilerini kuşattı. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık.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 Bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde gezip dolaşın da bakın ki peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün. Ey Muhammed! Sen o kafirlerin hidayete ermelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Kafirler, Allah ölen kimseyi diriltmez diye, en kuvvetli yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, bu ölüleri diriltmek, Allah'ın kendisine karşı bir vadidir. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Allah ölüleri diriltecek ki, o kafirlerin hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıkça göstersin. Ve bunu inkar edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen verir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince... Biz dünyada mutlaka onları güzel bir yere yerleştiririz. Halbuki bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. O muhacirler, müşriklerin eziyetlerine sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ey Peygamber! Senden önce de Kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız, Tevrat ve İncil alimlerine sorun. Biz o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey peygamberim, sana da Kur'an'ı indirdik ki insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler. Sinsice kötü tuzaklar kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçiremeyeceğinden yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut rızık için dolaşıp dururlarken Allah'ın azabının kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Üstelik onlar azabı engelleyici de değillerdir. Yahut da kendilerini azar azar yakalayıp helak etmesinden emin mi oldular? Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı bir takım şeyleri görmediler mi ki? Gölgeleri Allah'ın kudretine boyun eğip secde ederek sağa sola döner dolaşır. Göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler kibirlenmeden Allah'a secde ederler. Kendilerine hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar. Allah buyurmuştur ki, iki ilah edinmeyin, O ancak bir ilahtır. Onun için yalnız benden korkun, Göklerde ve yerde olan her şey yalnız O'nundur. Din de daima O'nundur. Böyleyken, siz Allah'tan başkasından mı korkarsınız? Sizdeki her nimet Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da, yalnız O'na yalvarırsınız. Sonra Allah bu sıkıntıyı sizden kaldırdığı zaman... Bir de bakarsınız ki içinizden bir topluluk hemen Rablerine ortak koşarlar. Bunu kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük etmek için yaparlar. Şimdi eğlenin bakalım. Fakat yakında bileceksiniz. Bir de müşrikler kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden tutuyorlar. Mahiyetini bilmedikleri şeylere putlara pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki, siz bu yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz. Onlar Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnat ederler. Halbuki onlardan birine kız doğum haberi müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolar, yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğü dolayısıyla kavminden gizlenir. Şimdi acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı? Yoksa toprağı mı gömecek? Dikkat edin! Verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirette iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Müddetleri, ecelleri geldiği zaman, onu ne bir saat erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. Müşrikler, kendilerinin hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Dilleri en güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu yalan yere durmadan söyler. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Oraya en önde gidip kalacaklardır. Allah'a yemin olsun ki biz senden önce birçok ümmetlere peygamberler gönderdik. Ne var ki şeytan onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. Bugün de o şeytan kafirlerin dostudur. Onlar için acı bir azap vardır. Ey Resulüm! Biz sana bu kitabı, Kur'an'ı, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet bir rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ibret vardır. Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay, halis bir süt bekteyiz Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolay kıldığı yollara gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için... ...büyük bir ibret vardır. Allah sizi yarattı... ...sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de... ...biraz bilgiden sonra... ...eşyayı önceki bildiği gibi bilmesin diye... ...ömrün en kötü çağına kadar yaşatır. Şüphesiz ki Allah... ...çok bilgili... ...ve büyük kudret sahibidir. Allah rızık yönünden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldı. Kendilerine bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki onda eşit olsunlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler, o eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı. Sizi helal ve güzel gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Müşrikler Allah'ı bırakıp göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve sahip olmaya da güçleri yetmeyen şeylere taparlar. Artık Allah'a ortaklar koşmayın çünkü Allah, eşi bulunmadığını bilir, siz bilmezsiniz. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile, kendisine güzel bir rızık verilen ve o rızıktan gizli ve açık olarak harcayan, hür bir insanı misal verdi. Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu,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 Göklerin ve yerin kaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. Şükredesiniz diye size işitme duygusu gözler ve gönüller verdi. Göğün boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğdirilerek uçuşan kuşlara bakmadılar mı? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ayetler, ibretler vardır. Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda kolayca taşıyacağınız hafif evler, çadırlar vesaire Ve günlerinden yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar giyinecek, kuşanacak, serilecek ve döşenecek bir eşya ve ticaret malı yaptı. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler zırhlar yarattı. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse ey Muhammed artık sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir. Hem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafir kimselerdir. Her ümmetten bir şahit getireceğimiz gün, artık kafirlere ne izin verilecek ne de onlardan özür dilemeleri istenecektir. O zulmedenler azabı gördükleri zaman artık onlardan ne azap hafifletilir, ne de onlara süre verilir. Ve o Allah'a ortak koşanlar, ortak koştuklarını, putları gördükleri zaman Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız ortaklarımızdır diyecekler. Koştukları ortaklar da onlara siz mutlaka yalancılarsınız diye söz atarlar. O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler. Bütün o uydurdukları şeyler kendilerini bırakıp kaybolup gitmişlerdir. İnkar eden ve insanları Allah yolundan çevirenler, diğer kimseleri de bozdukları için onlara azap üstüne azap arttırdık. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin ve pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Allah'ı üzerinize şahit tuttuğunuz halde nasıl olur da bozarsınız? Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Bir ümmet, Diğer bir ümmetten sayıca ve malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yaparak, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın. Allah sizi bununla imtihan eder ve şüphesiz hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü size mutlaka açıklayacaktır. Allah dileseydi, elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet verir. Şüphesiz ki, kıyamet gününde bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız. Yeminlerinizi aranızda aldatma ve fesada vasıta edinmeyin. Sonra sağlam basmışken bir ayak kayar da, Allah yolundan saptığınız için dünyada kötü azabı tadarsınız. Ahirette de size büyük bir azap olur. Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyin. Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah'ın katındakilerse tükenmez. Muhakkak ki biz Allah yolunda sabredenleri yaptıkları amelin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Erkekten ve dişiden mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayatla yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzeliyle mükafatlarını elbette vereceğiz. Şimdi, Kur'an okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur. Şeytanın nüfuzu ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini pek iyi bilmişken kafirler peygambere sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır öyle değil. Onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed onlara de ki Kur'an'ı Cebrail iman edenlere sebat vermek Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. Muhakkak biliyoruz ki kafirler Kur'an'ı Muhammed'e bir insan öğretiyor diyorlar. Peygambere öğretiyor zannında bulundukları kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'ansa apaçık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Muhakkak ki Allah hidayete erdirmez ve onlara can yakıcı bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla sükunet bulduğu halde, dinden dönmeye zorlananlar dışında, her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa, mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Bu azap şundan dolayıdır ki, onlar dünya hayatını sevmiş ve onu ahirete tercih etmişlerdir. Allah da kafirler topluluğunu hidayet erdirmez. Bunlar o kimselerdir ki, Allah kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. Ve onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette perişan olup hüsrana uğrayacak olanlardır. Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra cihad eden ve sabreden kimselerin yardımcısıdır. Bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. O gün herkes nefsini kurtarmak için uğraşarak gelir ve herkese yaptığı işin karşılığı tamamıyla ödenir ve hiç kimseye de zulmedilmez. Allah bir şehri misal olarak verdi. Bu şehir güvenli, huzurluydu. Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku elbisesini felaketini tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine zulüm yaparlarken azap da onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz. O size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve aşırı gitmeden yiyebilir. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Dillerinizin yalan vasfetmesiyle şu helaldir, şu haramdır demeyin. Aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar. Onlar için dünyada pek az bir menfaat var. Ahirette ise çok acıklı bir azap vardır. Sana anlattıklarımızı daha önce... Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tövbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tövbeden sonra gafurdur, rahimdir, çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ve biz ona İbrahim'e iyilik verdik. Şüphesiz ki o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da, ey Muhammed! sana Hakk'a yönelen ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine tabi ol diye vahyettik. Cumartesi günü avlanmamak, ancak onda ihtilafa düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin onların ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında, kıyamet günü aralarında elbette hükmünü verecektir. Ey Resulüm! Rabbinin yoluna,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 Sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Peygamber sabret. Sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah takva sahipleriyle ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.